Senin sessiz sınırsız gücünü yatsımıyorum. Bunu dememiş miydim sana? Zorla da söylemiş değilim bunu. Görüyorsun teli yine de bırakmıyorum elimden. Kör edebilirsin beni istersen. El yordamıyla yürürüm o zaman. Yakabilirsin beni istersen. Küllerim kalır o zaman. Bu zavallı gözlerim, onları koruyan şu elim... Feda olsun sana, ben onlarsız da yapabilirim. Şimşek kafa tasımın içinde çakıyor, gözlerim kökünden sızlıyor, durmadan sızlıyor. Kafam bedenimden kopmuş sanki, yara bere içinde yerlerde yuvarlanıyor. Ah, ah, gözlerim görmese de seninle konuşacağım yine. Nedenli ışıklı da olsan, karanlıklardan çıkıyorsun sen. Bense aydınlığa çıkan bir karanlığım, senden çıkan bir karanlığım. Mızrakların düşmez oldu artık. Açılın gözlerim. Görüyor musunuz? Yoksa görmüyor musunuz? İşte alevler orada yanıyor. Ey yüceler yücesi! Senin soyundan geldiğim için övünüyorum şimdi. Ama sen benim ateşten babamsın yalnız. İyi yürekli anamı bilmiyorum. Hain! Ne yaptın onu? Benim çözemediğim bir gizdir bu. Ama senin çözemediğin giz bundan da büyük. Sen nereden geldiğini bilmiyorsun. Onun için kimseden doğmadım diyorsun. Başlangıcını bilmediğin için de başlamamışım diyorsun. Benim kendimi bildiğim kadar sen bilmiyorsun kendini. Ey güçlerin gücü! Senin ötende ulaşamadığın bir şeyler var. Ey aydın ruh! Onun yanında senin tüm sonsuzluğun bir zaman süresidir ancak. Tüm yaratıcı gücün bir makinadır yalnız. Yanan gözlerim senin alevden bendiğin arasından hayal meyal görür gibi oluyor onu. Ey sen, anası babası bilinmeyen ateş, ey sen ki dünyadan uzak, tek başına yaşarsın oldum olası. Senin de kimseye söylemeyeceğin bir gizin, kimseyle paylaşmayacağın bir acın var. Buruk bir gurur duyarak bundan anlıyorum senin çocuğun olduğunu. Savrul, savrul da yala gökleri. Ben de savruluyorum seninle, yanıyorum seninle, kaynaşmaya can atıyorum seninle. Hem tapıyorum hem de meydan okuyorum sana. Sandal sandal diye bağırdı star bak sandalına bak ihtiyar ahabın zıpkını demirci pertin ocağında dövülen zıpkın balina sandalının provasına göze görünür bir biçimde diklemesine bağlıydı sıkı sıkı ama sandalın dibini delen dalga zıpkının meşin kılıfını sıyırıp atmıştı. Zıpkı'nın sivri çelik ucu soluk ve çatallı bir alevle parlıyordu şimdi. Starbuck zıpkı'nın bir yılan dili gibi böylece sessizce yandığını görünce Ahab'ı kolundan yakalayıp bağırdı. ''Tanrı sana karşı ihtiyar, Tanrı sana karşı vazgeç bu işten. Uğursuz bir sefer bu. Kötü başladı kötü gidiyor. İhtiyar bırak geri çevireyim gemiyi. iş işten geçmeden. Yurda dönersek rüzgar bizden yana olur. Daha güzel bir sefere çıkarız ileride.'' Starbuck'ın sözlerini duyunca paniğe kapılan gemiciler hemen prasyalara doğru koştular. Oysa direklerde yelken diye bir şey kalmamıştı. İkinci kaptanın tüm korkularını paylaşır gibiydiler o sırada. Neredeyse ayaklanıyorlarmış gibi bağırıştılar. Ama Ahab, Yıldırım Savar'ın tellerini güverteye fırlatarak, alevli zıpkını kaptı, bir meşale gibi sallaya sallaya aralarına daldı. Yelken iplerine el sürecek ilk gemiciyi bu zıpkınla öldüreceğine yemin ediyordu. Hem Ahab'ın halinden hem de elinde tuttuğu alevli zıpkından ödü kopan adamlar yerlerinde dona kaldılar. O zaman Ahab yeniden konuştu. Beyaz balina'yı avlamaya benim gibi sizler de and içtiniz. Bu işe benim kadar sizler de bağlandınız. Bense yüreğimi, canımı, bedenimi, ciğerimi yaşamımı koymuşum bu işe. Ahab'ın yüreğinin nasıl bir yürek olduğunu görün. Bakın son korkuyu işte böyle söndürdüm ben ve bir üfli işte zıpkının alevini söndürdüm. Ovayı kasıp kavuran bir kasırgada, yüksekliği ve gücüyle yıldırımları çeken, tek başına duran, dev gibi büyük bir kara ağaçtan herkes nasıl kaçarsa, Ahab'ın son sözlerini duyar duymaz, gemicilerin çoğu da korkular içinde öyle kaçıştılar onun yanından. Grandi çanaklı yelkeninin serenini indirmeliyiz kaptan. Yelkeni destekleyen şerit kopmak üzere. Serenin bağlandığı da neredeyse yerlerde sürünüyor. Sereni keselim mi kaptan? ''Hiçbir şeyi kesme. Sıkı sıkı bağla sadece. Kontra yelkeni açmak için de direklerim olsa onları da dikerim şimdi.'' ''Aman ne söylüyorsun kaptan Allah rızası için? işte öyle.'' ''Demirler zorluyor kaptan. İçeri çekeyim mi onları? Hiçbir şeyi kesme. Hiçbir şeyi çekme. Yalnız bağla. Her şeyi sıkı sıkı. Rüzgar var biliyorum ama henüz benim yüksek yaylalarıma dek çıkmadı o rüzgar. Çabuk ol söylediğimi yap. Şuna bak. Beni kıyılarda dolaşan bir balıkçı kayığının kambur kaptanı mı sanıyor bu herif?'' Grandi serenini kesecekmiş. Beyinsize bak. En yüksek direkler en coşkun rüzgarlar içindir. Ve şimdi benim kafamdaki direk ta bulutlara dek açmış yerkenlerini. Suya mı indireyim o yelkenleri? Fırtınalarda ancak korkaklar yelkenlerini indirir. Nedir bu yukarılarda kopan kıyamet? Yüceliği nerede bu gürültünün? Karnı ağrıyanlar böyle sesler çıkarır. Hey bir müsil itsene bir müsil. Yousta. O düğümü canın istediği kadar zorla, ama bu söylediğini bana zorla kabul ettiremezsin hiçbir zaman. Zaten daha kaç gün oldu bu söylediğinin tam tersini söyleyeli. Şöyle dememiş miydin sen, ahap hangi gemiye binerse binsin, o gemi daha pahalıya sigorta edilmeli. Arka ambarı barut fıçılarıyla, ön ambarı kibrit sandıklarıyla doluymuş gibi. Dememiş miydin? Dur da söyle, öyle dememiş miydin? Tut ki öyle dedim, ne çıkar bundan, o günden beri derin bile az çok değişmiştir. Düşüncem ne diye değişmesin. Hem sonra arka ambar, barut fıçılarıyla, ön ambar, kibrit sandıklarıyla dolu olsa bile, iliklerimize işleyen şu dalgaların ortasında nasıl tutuşabilir gemi? Ah iki gözüm, senin saçlarında bir hayli kırmızı ama sen de tutuşamazsın şu sırada. Şöyle bir silkin hele, sen kova burcundansın, Klaski. Ceketinin yakasını şöyle bir sıksan testiler dolusu su çıkar. Bilmez misin senin dediğin tehlikeler arttıkça deniz sigortası kumpanyaları da ona göre önlem alır. Al sana bir sürü yangın tulumbası. Flask ama neyse dinle beni de öteki işe karşılık bir şey söyleyeyim sana. Önce şu bacağını oradaki çapanın üstünden kaldır ki halatı geçirebileyim. Şimdi dinle. Fırtınada bir direk yıldırım savarının ucunu tutmakla yıldırım savarsız bir dereyin yanında durmak arasında çok büyük bir fark vardır. Bu fark da şudur. Yıldırım direğe düşmedikçe yıldırım savarın telini tutan hiçbir şey olmaz. Sen bunu bilmiyor muydun? Biliyorsan nereden çıkardın o lafları? Yüz gemi alsan bir teknede bile yoktur yıldırım savar. Demek ki Ahab'da bizler de şu anda denizlerde gezen on binlerce gemiden daha fazla tehlikede değildik benim akılcağızıma kalırsa. Başkütük dostum yani herkes şapkasının köşesinden çıkan küçük bir yıldırım savarla mı dolaşsın istiyorsun sen? Bir milis subayının tepesindeki süslü püslü tüylere benzeyen belinden kuşak gibi sarkan bir yıldırım savarla mı dolaşsın herkes ha? Ne diye aklını başına toplamıyorsun flask? Zor bir şey değil aklını başına toplamak. Ne diye toplamıyorsun aklını başına? İnsanda bir tek gözün yarısı da olsa aklını başına toplayabilir yine de. Orası pek belli değil stab, kolay olmuyor bu her zaman. Öyle, insan iliklerine dek ıslandı mı aklını zor başına toplayabilir, doğru. Şu halatın ucunu uzatsana bana, bağladığımız bu çapaları kullanmak bir daha kısmet olmayacak bana kalırsa. Bu iki çapayı bağlamak, bir insanın iki elini arkasına bağlamak gibi bir şey. Ne büyük, ne cömert elleri de var şunların. Bunlar bizim demir yumruklarımız, öyle değil mi? Bir de sıkı tutuyorlar ki, aklıma ne geliyor biliyor musun Flask? Bu bizim dünya bir yere demirli mi acaba? Eğer demirliyse kim bilir ne uzundur halatı. Hadi vur çekici, şu demirin üstüne de işimizi bitirelim. Ah şöyle, karaya çıkmak bir yana, güverteye ayak basmaktan daha rahatı yok. Ne olur şu ceketimin eteklerini biraz sıksana. Heh, eyvallah. Uzun ceketlerle alay edip dururlar Flask. Ama bana sorarsan tüm fırtınalarda uzun kuyruklu fraklar giymeli. Çünkü anlarsın ya kuyruklardan süzülür gider sular. Yanları kalkık üç köşeli şapkalar da öyledir. Sular oluktan akar gibi akar köşelerinden Flask. Ben artık ne gocuk isterim ne de muşamba. Sırtıma frak başıma da kunduz derisinden bir şapka geçirmeliyim. Hey! Eyvah! Muşambam uçtu gitti denize. Ey tanrım! Ey tanrım! Gökten gelen rüzgar nasıl böylesine terbiyesiz olabilir? Berbat bir gece bu oğlum. Hmm! Kes şu gürültüyü. Bunca gök gürültüsü fazla, çok fazla. Neye yarar bu gök gürültüsü? Biz gök gürültüsü istemiyoruz ki, Rom istiyoruz. Bir kadeh Rom yolla bize, he? Tayfun'un en azgın saldırılışlarında Pekuot'un balina çene kemiğinden yapılmış dümeninde duran adam birçok kez dümenin sert ve beklenmedik vuruşlarıyla sendeliye sendeliğe güverteye yuvarlanmıştı. Oysa dümen halatlarla bağlıydı ama biraz gevşek bağlanmıştı çünkü sağa sola dönebilmesi de gerekti. Böylesine azgın bir kasırgada gemi rüzgarların elinde oyuncak oldu mu pusula ibrelerinin ara sıra fırıl fırıl döndükleri olur. Pekuot'un pusulası da öyle oldu. Dümenci, kasırganın her sarsıntısında, ibrelerin baş döndürücü bir hızla yer değiştirdiğini fark etmişti. Bunu görüp de heyecana kapılmamak pek kolay değildir. Gece yarısından birkaç saat sonra, tayfun biraz diner gibi olunca, Starbuck'la Stapp, biri başta, biri kıçta, canlarını dişlerine takıp, Flok, Prua ve Grandi çanaklığı yelkenlerini serenlerden kesebildiler. Yelken parçaları fırtınada uçmaya çalışan bir albatrostan kopan tüyler gibi döne döne uçup gitti rüzgarda. Bunların yerine üç yeni yelken konuldu. Bunlar da camadanla küçültüldü. Kıç tarafa ayrıca bir yedek yelken açıldı. Böylece çok geçmeden gemi az çok yoluna girdi. Dümenciye elinden geldiğince doğu güneydoğu yönünü tutturması söylendi. Dümenci tayfun sırasında gemiyi gelişi güzel yönetmek zorunda kalmıştı. Şimdi gözü pusulada doğru yolu tutmaya çalışırken birdene görsün. Aman ne güzel rüzgar değişmiş gibi arkadan esiyor artık. Evet o kötü rüzgar iyi bir rüzgar olmaya başlıyor. Pupa yelken gidebilmek için yelkenler hemen fora edildi. Gemiciler sevinçli bir türkü tutturdular. Hey güzel rüzgar hey hey sevinin çocuklar. Bu umut veren değişikliğin daha önceki kötü belirtileri yanlış çıkarmasına seviniyordu hepsi. Starbuck günün ve gecenin her saatinde güvertedeki her önemli değişikliği hemen kaptana bildirmek buyruğunu aldığı için istemeye istemeye üzüle üzüle yelkenleri fora ettikten sonra bu buyruğu uyarak Ahab'a durumu söylemek üzere aşağı indi. Kamaranın kapısına varmadan önce bir an durdu kendiliğinden. Kamaranın lambası ağır ağır bir o yana bir bu yana gidip geliyor, titrek alevi yaşlı adamın sürgülü kapısında gölge oyunları yapıyordu. Çünkü bu kapı ince tahtadandı, üst yanında da aynalık yerine pancurlar takılıydı. Dört bir yanı saran gök gürlemeleri arasında yer altındaymış duygusunu uyandıran bu ıssız kamarada uğultulu bir sessizlik vardı. Dikine duran dolu fekler geminin bölmesine dayalı rafta parıldıyordu. İkinci kaptan, dürüst, namuslu bir adamdı ama ne gariptir ki, tüfekleri görür görmez yüreğine kötü bir düşünce giriverdi. Bu düşünce öyle zararsız, hatta öyle iyi düşüncelerle karışıktı ki, Starbuck ilkin bunun tam ne olduğunu anlayamadı. Bir gün az kalsın vuracaktı beni diye mırıldandı kendi kendine. İşte bana doğru çevirdiği tüfek orada. Şu sapı kakmalı olan. Bir dokunayım şuna, bir tutayım şunu. Ne garip şey. Bunca ölüm mızraklarını elime almış olan ben, ne diye titriyorum buna dokunurken. Dolu mu bu tüfek? Bir bakayım. Evet, evet. Falyası borut dolu. Fena. Boşaltayım mı şunu? Dur, bekle. Kurtulmalıyım bu korkudan.